I shall wake the warrior. Ah ah. C'est Kapanı kaldırıp önüne bak Kovala kovala gözüme çarp Çevirdim her gün ben ölüme çar, çar, çar. Çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryoz ayıp senaryo Ritmi ver bana da bir anda bakarsın fena moddayım Fena moddayım hortlayıp üzerine geliyorsa sakin kal Üzerime akıyordu bariz kan Yine de benimle bir mazim var Far far tarih yaz İstersen eline kalemi alıp Kalemi alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yak. Hey hey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 da yaşayan M.K. Depremden önce kalırız sakin Sen konuşma çar gelsin bir abim Nasaka monsa yırtıcı atim Hesapta yokken patladı partin Götünüz varsa gel bizi durdur İki seçenek var kan ya da sudur Yeraltı yandı olaylar budur Sokak elimde rapçi sen kudur Para yatırdım zara Bir beş beş çabuk koş ara Nasaka geldi kırıktır kafa Gayrı meşru malımız baba burada sokaklar kara Karlar yağınca kapanır yara bak sıkıştı dara, bak yok hepsini dara Kupa kızına vurun bacak kızını kozal Moralizanın fırça darbesinden bozal 95 fuar basma ne İzmir Ozan Yener sokak kafası yeni nesil Ozan Sokak gece boza gibi de kaynar Toplar tüm bozukları gidip blokta oynar Allah çökmadan önce balla gözünü boyar Hakkı yareklı o yapma bana ser Bu tayfa duvar gibi çarptı canını ver asfaltta kalını ser Ham City game ova soran olursa def tank gibi deyin ona Moruk bildiğin gibi değil bura Bize kimse ıslık çalamaz sırs yapamaz Sırpın araba hızlanamaz Kolla kafana def sıkar kalamaz Sevenim çok kıskalan az bir kenara bırak Yoksa kıralım boynunu diga oyununu bozarım O zaman anlarsın bu adamlar kim? Ham City Berlin benzin dökerem ateşe yansın Yeryüzüne fark eder moruk bizi iyi tara Def kanmazaka hesap sorar hesap Keser. Burası Kreutzberg dediğimde terk et gözlerde nefret dilimde sert Ben söylemiştim geleceğiz elbet çok biz çekleri terler evet. Cennem ve Sokakta derdet et nasıl bir dehşet ne yap Ne tüm pisli derve Sen hiçbir zaman sen değildin Bugün de hiçbir bok değilsin Her fırsatta direkt eğdin Nefsine karşı boyun eğdin Durup dura olur bura Vurup vuran sen ölüm tura boa boa boğazını Boğar seni bir bardak suda All check bitch bu deadline Kafa kon, roll, kont, AI Ne acıma ne af ne eyyem Bu şido gibi yapacağım seni keyvon save what? Şarlıksın amcık sulanma bana sana koymam Sen oyna gel birden dile Ama senin aklını sürmem sikani kant ol rap yaparken akıl almam düşünürsen bile Surrealizmin dibini buldum üflerken Eriştiğim için en yüksek yere istediğin ne yazmama kendi Düşüşler bile ha ha Hadi beat ver ben de besleyeyim. Onu büyütmek benim mesleğim onu rap game benim ekmeğim Yeteneğimi yazık etmeyin Yollayın dumanı çek çek Bak girsin karına trek track Yerittim kiloları tek tek Yine geldim yine gek gek Uyudum comeback besteyle Gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle Hızlettim deme yes baby Büyük gireceğim esneyin Uçlanmayacağını sezmeyin İki laf kaldı kesmeyin En büyük benim onu besteyim show the warrior